Genç Havan başlıyor. Yeni bir Genç Havan programı ile karşınızdayız sayın dinleyiciler. Ben sunucunuz Metin Uyar. Bugünkü konuğum aynı zamanda hocam olan ve çoğunuzun basından tanıdığı bir isim. 40 yılı aşkın süredir pek çok gazete ve televizyonda yönetici, danışman, yazar ve programcı olarak çalışmış Haluk Şahin. Kendisi ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslek İlkeleri Komitesi Başkanı ve Uluslararası Basın Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Haluk Şahin ile yeni çıkan kitabı can çekişen bir meslek üzerine son notları konuşacağız. Haluk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversite İletişim Fakültesi'nde de profesör olarak Bilgi Üniversitesi'nde dersler vermektesiniz. Aynı zamanda benim de Uğur Dündar Müjdat Gezen Televizyon Okulu'ndan hocamsınız. Aslında TRT'de başlayan e, kariyerinizde biz sizi Uğur Dündar ile hazırladığınız arena programlarında, TV8'de sunduğunuz haberlerde ve programlarda Radikal Gazetesi'ndeki köşelerinizde takip ettik. Programın başında da söylediğim gibi 40 yılı aşkın bir süredir basının hem doğrudan içindesiniz... ...hem de nesnel bir şekilde bir bilim adamı olarak bakabiliyorsunuz. İşte bu noktada can çekişen bir meslek üzerine son notlar kitabı oldukça fazla önem kazanıyor. Kısaca nasıl karşılandı kitap? Bir bundan başlayalım isterseniz. Tabii kitap iyi karşılandı, ilgi uyandırdı. Henüz birinci ayını doldurmuş değil... Ama çeşitli yazılar çıktı. Satışları gayet iyi gidiyor. Kitap puarında gayet büyük ilgi uyandırdı. Çok kitap imzaladım. Yani ben ilgiden memnunum. Tabii o ilgiyi izlerken aynı zamanda can çekişen meslek dediğimiz gazeteciliğin can çekişmesi... E, belirtilerini de görüyoruz. Şu manada e, farklı e, yayın organları, farklı e, biçimlerde yaklaşıyorlar. Bu kitapta e, ufak çapta eleştirdiğim ama mesleki kariyerimin 25 yılını içinde geçirdiğim Doğan grubu gazete ve televizyonlarından henüz e, tık yok. Yani o arkadaşlarımız ki hepsi ne, ...tanırım, uzun yıllara dayanan hukukumuz olmuştur. Ya işte benim kitapta anlattığım nedenlerle sindiklerinden ya da başka nedenlerden henüz kitaba gereken ilgiyi göstermiş değiller. Ama işte geçen hafta Emre Kongar'ın çok güzel bir yazısı çıktı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Daha evvel Milliyet Gazetesi'nde Kadir Güsel'in ve ondan da daha önce Nail, Nail Gürel'in çok çok güzel yazıları çıktı. Yani ben e, işin gidişatından memnunum. Bir de şunu diyeyim, şunu anlatayım. E, şimdi ben e, yılların iletişimcisi olarak, e, Türkiye'nin ilk diplomalı e, kitle iletişim uzmanı olarak yeni medyaları da e, kullanmak için çaba gösteriyorum. Yeni medyalar derken, işte başta internet olmak üzere özellikle sosyal medyayı, Twitter'ı e, bu kitabın tanıtımı için aktif bir biçimde kullanıyorum. Bunu Sadece kitabı tanıtmak amacıyla yapmıyorum, aynı zamanda bir iletişimci olarak bir deneme yapıyorum. Yani acaba bu enstrüman ne kadar işliyor, ne kadar yararlı, acaba bazılarının bu konuda bize söyledikleri abartılı mı? Yoksa hakikaten Türkiye'de de sosyal medyayı kullanarak bir kitabı, bir ürünü, bir fikri pazarlayabilmek mümkün mü? E, konuda bir deney götürüyorum, o yüzden... Twitter'da özellikle e, kitapla ilgili gelişmeleri sık sık duyuru, duyuruyorum. Sanırım e, öğrencim olarak size bir şeyimi evet. takip ediyorsunuz. Wise Old Turk e, hesabından 10 e, bin'e yakın takipçim var. E, bunların sayısını da arttırmak istiyorum. Yani ben onu biraz da iletişimci olmanın getirdiği. ...deneyim heyecanıyla kullanmaktayım. Bunların hepsi bir araya geldiğinde... ...kitabın ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Bu ilgi devam edecektir. Çünkü benim kafamdaki... ...program daha devam ediyor. Yani başka televizyonlar... ...olacaktır, başka gazeteler... ...olacaktır ama özellikle... ...sosyal medyada yapmayı düşündüğüm... ...bir takım yenilikler var, bir takım... ...orijinal tanıtım... ...yöntemler var. İleride... ...merak edersen ve sorarsan sana onları... ...anlatırım. Tabii ki... Şimdi aslında ben kitabı okuduktan sonra şöyle düşündüm. Sadece gazetecileri ya da gazetecilik sektöründeki insanları ilgilendirmiyor bu kitap. Ben etrafımdaki gelişmelere duyarlı ve bilinçli bir yurttaşım diyen her bireyin okuması gereken bir kitap. Bu noktada bakarsak bu kitapla hangi farkındalıkları yaratmak hedeflendi? Yani kitlesi televizyon izleyen ve gazete okuyan herkes midir bu kitabın? Öncelikle hedef kitlesi iletişim Camiası. ...tabii onu da tanımlamak o kadar kolay değil. Yani öncelikle... ...gazetecilik yapanlar... ...yapmış olanlar, gazeteci olmayı hazırlananlar... ...iletişim öğrencileri... ...iletişim öğrencilerin hocaları. Şimdi Türkiye'de 60 tane iletişim fakültesi var. Kaç bin öğrenci olduğunu bilmiyorum ama... ...yüzlerce hoca olduğu muhakkak. E, gazeteciler için... E, ...keza aynı şeyi söyleyebilmek mümkün. Fakat e, senin de söylediğin gibi... E, ...onlarla sınırlı değil benim... ...hedef, kitlem... E, ...iletişim konusuna, gazeteciliğe... ...ve Türk medyalarında neler olup bittiğini merak eden... ...herkese bir şeyler verebilmek amacıyla yazdım bu kitabı. Çünkü kitabın ana teması... ...demokrasilerde medyanın haber işlevinin özellikle vazgeçilmezliği. O olmadığı takdirde yani medya habercilik görevini iyi yerine getiremiyorsa... ...o ülkede demokrasinin işleyebilmesi mümkün değil. E, bu ne demektir? O yurttaşların bilgili olması, bilgili olmak için çaba göstermesi... ...ve medyadan yararlanması, daha doğrusu görevini hakkıyla yerine getirdiği... ...getiriyor ise o medyadan yararlanmasıdır. O yüzden e, gerçekten e, ülke sorunlarına duyarlı, e, Türkiye'nin e, nereden gelip nereye gittiğini merak eden içinde yaşadığımız dünyayı ve ülkeyi anlamak isteyen herkes bu kitabı okuduktan sonra bir şeyler öğreneceklerdir. Bunun da ötesinde ben evet Türkiye'nin en kıdemli iletişim hocalarından birisiyim ama aynı zamanda bu yeni teknolojilere de meraklıyım. Yani siz gençlerin artık hayatlarını üzerine bina ettiğiniz işte internetiyle, Facebook'uyla, Twitter'ıyla, diğer paylaşım siteleriyle, YouTube'uyla iletişimin neredeyse Gutenberg'in matbaayı icat ettiği dönemin ertesindeki 50 yıl kadar önemli bir değişim süreci içinde olduğuna inanıyorum. Yani biz evet o teknolojileri yarattık ama şimdi o teknolojiler bizi bizim hayatımızı çok köklü biçimde değiştirmekteler. O yüzden gençlerin özellikle hani şeyden korkmasınlar bu işte yaşlı iletişim hocası. Kalkmış böyle bir kitap yazmış, gazetelerden bahsediyor herhalde ki biz nasıl gazete okumuyoruz falan diye önyargıyla bakmasınlar. Tam tersine o kitap senin de okuduğun gibi Twitter'dan da bahsediyor, Facebook'tan da bahsediyor. Efendim internetin neler yapabileceğinden, neler yapamayacağından da bahsediyor. Yani o anlamda güncel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Kitap oldukça güncel hatta ben şöyle değerlendirdim kitabı okuduğumda. Kitap adeta günümüz medyasının dolayısıyla günümüz Türkiye'sinin bir fotoğrafını çekmiş. Ve bu fotoğrafla birlikte bize sunduğu bilgilerin ışığında geleceğe dair de bir takım ipuçları vermiş. Şimdi iktidar ve medya sahipleri arasındaki ilişkilerin gelişim sürecini anlatıyor. Siz de daha demin zaten bir medya grubundan bahsettiniz doğan medya grubu çıkamıyorum dediniz. Peki alternatif dediğimiz bu sosyal medya şu anda ne oranda güçlü ve ne kadar daha güçlenmesini siz bir iletişimci olarak, iletişim profesörü olarak öngörüyorsunuz? Şimdi bu sorduğun soru fevkalade önemli bir soru. Yalnız o soruyu bir parça geçmişe dönerek e, yanıtlamayı e, tercih ederim. O da şu, şimdi demokrasilerde e, önce gazetelerin, yazılı basının sonra da... İşte elektronik medyanın... ...medyanın çok önemli bir rolü olduğunu... ...artık hepimiz kabul ediyoruz... ...demokrasi kuramı... ...bunun böyle olduğunu söylüyor... ...o yapı içinde... ...eski yapı içinde... ...konvansiyonel medyalara... ...eski medyalara verilmiş... ...çok net roller vardı... ...görevler vardı... ...ve o görevler yerine getirildiği zaman... ...demokrasi... ...iyi işleyecek idi... ...şimdi... O medyalar e, biraz demode olduklarına göre, o medyaların suyu ısındığına göre, o medyalar eskiden gördükleri işlevlerden bir kısmını yeni medyalara aktardıklarına göre şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Peki yeni medyalar acaba eski medyaların görevlerini hangi ölçüde yere, yerine getirebiliyorlar? Bu, yani senin sorduğun soruyla bağlantılı bir soru ve onun da devamı eğer tam olarak yerine getiremiyor iseler bir kayıp var demektir. Bir açık var demektir. Bu açığı kim dolduracak? Nasıl dolduracak? Ve gene devam ediyorum. Eğer o açık doldurulmazsa o zaman o bir demokrasi açığına dönüşmeyecek mi? Demokrasi açığına dönüşürse bu aslında krizde olanın Sadece medya ya da gazetecilik değil, demokrasinin ta kendisi olduğu anlamına gelmez. Evet, öyle bir noktadayız. Yani Eski düzen yıkılıyor. Bunu görüyoruz gözlerimizde. Ama yeni düzen henüz kurulmuş değil. Yani yeni düzenin bazı ana hatlarını görmeye başlamış olabiliriz. İşte şantiye binasını görebiliriz. Ama henüz o gökdelen inşa edilmiş değil veya işte ne yapılacak ise o büyük bina inşa edilmiş değil. Belki de hiçbir zaman inşa edilemeyecek. Belki de o kırık dökük bir şey olacak. Yani tarihte ille projelerin gerçekleşmesi diye bir garanti yok. Demokrasinin ihtiyacı var. Tıpkı Van'da bugün insanların sıcak kapalı mekanlara ihtiyacı olduğu gibi. Ama bu sağlanamıyor. Yani ille de sağlanabilecek diye de bir şey yok. ...zaman istiyor, emek istiyor... ...biz tam öyle bir yerdeyiz... ...benim kitabımda tam... ...o noktaya yerleştirebilirsiniz... ...yani eski düzenin yıkıldığı... ...çökmekte olduğu... ...bunun aşağı yukarı belli olduğu... ...hatta bunun kabul edildiği yani... ...ben evet hayatımın büyük çoğunu... ...gazetelerde, gazetecilikte geçti ama... ...biliyorum ki artık o geçmişte kaldı yani... ...hani el yazması kitaplar... ...Gütenberg'den sonra ne kadar... ...şansa sahip ise... İşte kağıt üzerine mürekkeplikesi düşülmüş gazetelerde, internetli bir dünyada, Twitterli bir dünyada, YouTubeli bir dünyada aynı saha şansı sahipler. Yani çok az bir şansa sahipler. Ancak antika olarak, ...hani nasıl el yazması kitaplar antika olarak devam ancak antika olarak devam edebilirler. O bakımdan, o bir takım yeni soruların sorulması gerekiyor. Ben bu kitapta onu yapıyorum. Aslında bu kitapla bu sorular. Sadece bize özgü sorular değil, bu sorular çağımızın soruları, dünyanın başka yerlerinde de e, benzer sorular soruluyor. Çünkü e, eski medyaların tasfiyesi olayı sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani gazetelerin kapanması, güç yitirmesi, yeni okuru elde edememesi, e, reklam gelirlerini başkalarına kaplanması falan... ...sadece bizde olan bir şeyler değil. Başka bazı ülkelerde belki daha hızlı oluyor bunlar. Belki. Oraların gazetecilikleri, gazeteleri en azından ölüme daha yakınlar. Ama bu bir küresel fenomen ee, ve bunun arkasında işte teknolojinin değişmiş olması olgusu geliyor. Bir, ee, internet medyalarının getirdiği büyük avantajlar geliyor. İki, ama onların orada olması 21. yüzyılda e, demokrasi açısından e, çok ciddi bir sorgulamaya ihtiyaç olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor günümüz köşe yazarının tam anlamda e, okuyucunun istediği şeyi veremediğini söylediniz. Açıkçası kitabınızda da bir bölüme bakarsak şöyle diyor. Artık Okuyucu habere ulaşmakta zaten zorluk çekmiyor. Haberi anlamlandırmakta, yorumlamakta zorluk çekebiliyor. Bu nedenle de bugün yurttaşın en çok namuslu, bilgili, cesur ve iyi yazan yorumculara ihtiyacı olduğuna değiniyorsunuz. Peki kitabın nereden nereye bölümüne bakarsak da artık önemli bir kesim için gazetecilik mesleği bir gaye değil bir araçtır diye yazmışsınız. Siyasi bir araç, ideolojik bir araç, ticari bir araç, kişisel bir araç. Peki bu değişim süreci... Türk medyasında nasıl gerçekleşti ve gazeteciliği araç olarak kullanan insanlara kimler köşe verdi? <gülüyor> e, uzun, çok uzun konuşabiliriz. E, hassas bir konu. E, Kitapta da anlattığım gibi bu bugünden yarına gerçekleşmiş olan bir şey değil. Bir de e, dinleyicilerimiz sakın benim işte geçmişte her şey çok güzeldi. E, işte şimdi her şey çok kötü... ...diye kategorik bir değerlendirme yaptığımız zannetmişsinler. Yani bizim görevimiz hem aydınlar olarak hem gazeteciler olarak... ...önce zamanımızdaki eksikleri noksanları eleştirel bir gözle irdelemek... ...onu ortaya koymak ben kitapta onu büyük çapta yapıyorum. Ama bu demek değildir ki 1980'lerde gazetecilik bir cennet ülkesiydi. 90'larda altın çağını yaşadı vesaire... Yani o zaman da sorunlar vardı, farklı sorunlar vardı, benzer sorunlar vardı ama sorunların şimdiki kadar otosansür tarzında yoğunlaştığı dönemler daha çok askeri darbe dönemleriydi. Yani onlara da otosansür değil doğrudan doğruya sansür demek daha doğru. Çünkü işte o zaman sıkı yönetim komutanlığından gelen telefonla filanca konulara değinmiyor idiniz. Şimdi öyle bir telefon falan yok. Ama herkes üç aşağı beş yukarı hangi konulara değinilmemesi gerektiğini biliyor. Ha, niye onlara değinilmemesi gerekiyor? Onlara değinildiği takdirde özellikle e, hükümetle, devletle ticari ilişkisi olan bir e, patronun gazetesinde ya da televizyonunda ya da radyosunda çalışıyorsanız iseniz e, patronunuz bundan hoşlanmıyor. Ve bundan hoşlanmadığı size bir şekilde ihsas ediliyor. En azından siz e, duyargaçlarınızla onu aldığınızı zannediyorsunuz ve bu a ben şu konuya değil miyim ya işte bu bizim patronu kızdırır ben de işsiz kalırım çünkü ben zaten fazla güvenceli bir meslekte çalışmıyorum e, ya şurada değer mi işte bugünlükte bu konuyu ele almıyorum da filanca konuyu ele alalım tarzında e, demokrasi açısından fevkalade sakıncalı bir takım düşünce süreçlerini e, devreye sokuyor ve o zaman da e, toplum e, öğrenmeyi hakkı olan şeyleri öğrenemiyor. Yani ben hep kitapta da bahsediyorum halkın gerçekleri öğrenme hakkından bahsediyorum. Niye bu hak? Çünkü demokrasinin işleyebilmesi için bunun olması şart. Yani eskiden krallar, padişahlar e, ülkeyi e, idare etme hakkını e, kendi özel bilgilerine dayandırarak açıklıyorlardı. Yani ilahi bilgiye sahip olduklarını. İşte Tanrı'dan onlara özel bilgi geldiğini veya ayrıcalık verildiğini iddia ediyorlardı. Sonra onlar yıkıldı. Onların yıkılmasındaki temel gerekçe halk da her şeyi bilir, anlar. Halka e, bilgileri verin. Halk daima e, iyi ile kötü arasında eninde sonunda doğru tercih yapmasını bilecektir şeklinde bir akıl yürütmeydi. E Şimdi siz halka ...bütün gerçekleri, bütün olguları veremiyor bazen ...bazan... ...direk olarak yürüyen sansür süreçleri... ...öleleri de var. Yani işte terörlü mücadele yasasında... ...basın kanununda... ...ve ceza yasalarında o kadar çok engelleyici madde var ki... ...bazan o nedenlerle... ...ama daha çok... Daha çok e, ...türkiye'deki medyanın... E, ...aşırı ticarileşmiş yapısı... ...ve iktidarla olan... ...ticari ilişkileri dolayısıyla... E, ...gittikçe... Kalınlaşan bir otosansür bulutunun Türk medyalarının üzerine çöktüğünü görüyoruz. E bu arada e, Türkiye'nin e, hapiste bulunan gazeteci sayısı açısından e, dünyanın bir numaralı ülkesi olduğunu da hatırlayın. Yani 67-68 gazetecinin e, ...hapiste olduğu... E, ...gazetecilik örgütleri tarafından ilan ediliyor... ...yerli ve yabancı gazetecilik örgütleri... ...şimdi bunu da ortaya koyduğunuzda... ...bunu da kattığınızda... ...hakikaten e, vahim bir e, durumla karşılaşıyorsunuz... ...ama geçmişe... ...geri dönüp baktığımızda... ...sorunda olduğu gibi... ...yani 1980'lerde önce askeri darbenin getirdiği kısıtlamalar vardı... ...sonra adım adım perde perde onlar tasfiye edildi... ...bu sefer Asparagas diye bir... E, ...sorun çıktı bizim karşımıza... Yani bazı gazeteciler siyasi haberin bulunmadığı dönemlerde uydurma haberle tiraj almayı bir marifet saymaya başlamışlardı. E, ve bu hakikaten Türk medyaları açısından, Türk basın açısından çok itibar kaybettirici bir şey oldu. Gene hemen onun arkasından lotarya furyasını gördük. Yani gazeteler birer piyango biletine dönüştü. Yani numaralı gazete verildiği dahi oldu. İnsanlar gazeteleri gerçekleri öğrenmek, haber almak için değil... E, piyango bilet alır gibi almaya başladılar. Bu da bir sakınca dönemi. 90'larda bir taraftan çok parlak gazetecilik örnekleri verilirken, habercilik örnekleri verilirken bir taraftan da e, özellikle e, bu alana yeni girmiş olan medya patronları tarafından mesleğin bir şantaj aracı olarak kullanıldığını, bir ihale alma aracı olarak kullanıldığını, siyasal iktidara ...gözdağı vermek için kullanıldığını... ...diğer kurumlara gözdağı vermek için... ...kullanıldığını gördük. Bunlar da... ...meslek etiği açısından... ...fevkalade... E, ...vahim e, gelişmelerdi ama... ...bu sırada yani bir takım insanlarla... ...bir takım gazeteciler de... ...gidip soruşturma haberlerini yapabiliyorlardı... ...derinlemesini haberlerini yapabiliyorlardı... ...ben de Arena ekibinin bir parçası olarak... ...o yıllarda çok büyük bir özgürlük içinde... ...çalıştığımızı biliyorum. Yani biz ülkenin başbakanını... ...Tansu Çiller, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığı ile ilgili uzun uzun haberler yaptık. Biz efendim Cumhurbaşkanının Turgut Özal ve İsviçre'de e, hesap sahibi bir takım e, yakınları bulunduğunu e, saptadık e, vesaire yani bu türden şeyler yapılabiliyordu. Soruşturma çabecerlik yaygın günümüzde böyle şeyler yapmak çok da zor. Aslında kitabınızda da buna şöyle yer vermişsiniz. AKP medya sorununu öncekilerin tersine eski aktörleri terbiye etmek olarak değil, onları bir şekilde tasfiye edip yerlerine kendi adamlarını koymak şeklinde tanımladı diye yazmışsınız. Ve iktidarın medya ile olan mücadelesini çok cepheli strateji olarak değerlendirip bunu 4 cepheye bölmüşsünüz. Bu stratejiler neler ve siz bu yazıları yazdıktan sonra da zaman ilerledi. Bu süreçte ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi önce şunu ilke olarak hatırlayalım. Siyasal iktidarlarla medya arasında, demokratik ülkelerde daima bir çelişki hatta çatışma vardır. Ve bu kötü bir şey değildir, bu iyi bir şeydir. Çünkü her iki kurum da gerçekliğin nasıl tanımlanacağı konusunda söz sahibi olmak isterler. Aralarında bir yarışma vardır. İşte Van'daki depreme baktığımızda acaba kurtarma operasyonu büyük bir başarı mıydı? Hükümet öyle gösterilmesini ister. Yoksa bir fiyasko muydu? Bir kısım basın bu şekilde yansıtır. E, demokrasiler de böyle işler zaten. Yani bir taraf içeriden bakarak kendi e, gerçekliğini, e, kendi algılamasını empoze etmeye çalışırken... öbürkü de dışarıdan bakarak, profesyonel görevini yerine getirerek eleştirel bir e, boyut getirir. Ve bu, bunun adına demokrasi denir. Bu böylece gider. Bunun böyle olması bütün toplumun hayrınadır. İktidarlarda dahil olmak üzere. Ne var ki Ve bu çatışma veya çelişki zaman zaman sert boyutlar kazanabilir. Şimdi Türkiye'de geçmişe baktığımızda bunun çok sertleştiği bir takım dönemler gördük. Ve iktidarlar medyayı yeniden tasarımlamak için bir takım planlar kurdular. Fakat bu planlar hiçbir zaman gerçekleşmedi. Şundan gerçekleşmedi, bundan gerçekleşmedi. Çeşitli engeller çıktı vesaire. İktidarlar hiçbir zaman tam olarak kendi istedikleri gibi bir medyaya sahip olamadılar. Bunun bir nedeni de hükümetlerin kısa ömürlü olması ve iktidarların zayıf olmasıydı. Fazla zamanları yoktu. Yani 3 sene, 5 sene içinde bunu yapabilmek mümkün değildi. Türkiye'de 2002 yılından beri güçlü bir iktidar var. Ee, Hak desteği de olan bir iktidar bu. Ee, bu iktidar ee, havuç ya da sopak taktikleri yerine yani medyayı bazen okusayıp bazen ee, pataklamak yerine o alandaki aktörleri baştan aşağı değiştirerek ya da reforme ederek yepyeni bir medya yapılaşması ile ...yola devam etmeye karar verdi. Başlangıçtan beri... ...bunun... E, ...adımlarını attı. E, adım, adım, adım, adım... ...mek parmak, mek parmak derler ya... ...sonunda bugün bulunduğumuz yere geldik. Ne yaptı? Yani bir taraftan... ...eski medya patronlarını... ...korkuttu. Ve bunun için de işte... ...ibriti alem olmak üzere... Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan grubuna dünyanın hiçbir yerinde görülmedik büyüklükte bir vergi cezası verdidi dört buçuk milyar dolar Doğan grubunun kendi değeri 2,9 milyon dolar milyar dolar yani kendi değerinin neredeyse iki misne yakın bir vergi cezası bu vergi cezası falan değil bu yok etme emri olarak tabi algılandı Sansür memurunun e, sansüründen e, kaçırmak, e, vergi memurunun e, vergisinden kaçırmaktan daha kolaydır. Yani bir yere vergi memuru geldiği zaman eğer illa bir şey bulmak istiyorsa, in de sonunda bulur. E, işte, e, medya patronları da iş adamları oldukları için onlar da korktular, ürktüler. Yani bazen haklı nedenlerle, bazen... ...korkacak bir şey olmadıkları halde... ...dur ya bizim başımıza ne gelecek diye... ...bu bir yani eski aktörleri pasifiye etme. İki, aktif olarak... ...medya alanına kendilerine yakın... ...iş adamları ve de, ya da gruplar sokma. İşte sabah gazetesinin... ...çalık grubuna... ...verilmesi olayı bunun... ...çok net ve açık bir örneğidir. Ee, Sayın Başbakan'ın damadı şimdi o grubun... E, ...başında... ...CEO'su olarak... E, ...o grubun çalık grubunca alınması için... ...kamu bankalarından... Kredi verildi ve e, iktidara yakın e, Katar bankalarından kredi alınması da yardımcı olundu. Bunu herkes biliyor bunlar. Açık artık kitaplara geçmiş, tarihe geçmiş olan olaylar. Buna benzer başka örnekler de gösterebilirsiniz. Yani medyalarına baktığımızda başka bir takım daha küçük e, medya organlarının da... ...iktidarın da desteğiyle e, hükümet yanlısı e, bir takım e, iş adamlarına... Devredildiğini görebilirsiniz. E, bu ikinci e, adam, Üçüncüsü tabi yasalarda bir sürü gazetecileri korkutan, ürküten madde var. E, i̇şte terörlü mücadele yasası başta olmak üzere. Yani bu bir tuzaklarıyla dolu o yasalar. E, Kendinizi birdenbire yazdığınız bir yazıdan dolayı e, sadece hapiste bulmazsınız. Aynı zamanda terörist suçlamasıyla hapiste olabilirsiniz. Yani sizin meslektaşlarınız durun ya e, demokrasilerde insanlar yazdıkları yazılardan dolayı hapse mi atılırlar? Gazeteciler hapse mi atılırlar dediklerinde yo onlar gazeteci değil onlar terörist savunmasıyla karşılaşırsınız. Nedim Şener ve Ahmetçik olayında da olduğu gibi. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü tabii iktidarın elindeki diğer enstrümanları bu arada özellikle e, TRT'yi ve RITÜK'ü e, aynı ...ideolojik çerçeve içinde değerlendirmek... ...özellikle TRT'nin... ...iktidara yakın... ...gazetecileri beslemek için... ...bir çeşit e, çiftliğe... ...dönüştüğü yolundaki eleştiriler... E, ...hakikaten çok yaygın... ...gerçekten bakıyorsunuz... ...aynı yüzler sürekli olarak... ...TRT'nin sayılarını kimsenin bilmediği... E, ...televizyon... ...ekranlarına çıkıyorlar... ...ki onları bizim kesemizden paralarla... ...ortaya çıkmış olan şeyler... ...yani bizim kesemizden... TRT'ye verdiğimiz bir takım paralar e, gayet cömert bir şekilde iktidarı destekleyen e, bir takım gazetecilere dağıtılıyor. Ya da onlar başlangıçta iktidarı destekliyor olmasalar bile bir müddet sonra oradan aldıkları paraları o kadar alışıyorlar, o kadar e, onları benimsiyorlar ki... ...dillerini yumuşatıyorlar, e, tavırlarını değiştiriyorlar. Dünya da onları daha güzel görünmeye başlıyor zaten aldıkları o paralar sonucunda. Yani muhalif olmak için nedenleri biraz... ...biraz da azalmış oluyor... ...bu mekanizmalar... ...ama bunların hepsinin tabii en en ürküncü... E, ...otosansör e, olayıydı ...tabii hapisteki gazetecilerle ilgili olarak... ...zaten günümüzde herhangi bir e, laf da söyleyebilmek mümkün değil... ...yani o kadar çok gazetecinin bulunduğu... ...hapiste olduğu bir ülkede... E, ...basın özgürlüğünden söz etmek... ...elbette mümkün değil yani... ...ama ben daha bayimini otosansör olarak görüyorum... ...o da şu işte... Yani arkadaşlarımız diyorlar ki dur ya biz, bizim patronun işi vardır hükümetle bu alanda veya filanca alanda. Biz işi bu işi yayınlamayalım. Bir daha yayınlarsak da birinci sayfadan vermeyelim. Birinci sayfadan versek de sayfanın diplerinde bir yerde verelim. Biliyor muyum? Böylece asal görevlerini yapmıyorlar. Asal görevlerini yapmadıkları zaman bundan hem demokrasi zarar görüyor hem de iktidar zarar görüyor. Çünkü iktidar da demokrasinin bir parçası. İktidar da e, gerçekleri öğrenme fırsatından e, uzak düşüyor ama iktidarlar e, bundan şikayetçi olmazlar. Normal olarak. Yani eğer çok demokratik bir iktidar varsa belki durun ya bu kadar da yağcılık yapmayın, bu kadar da yanlışlık yapmayın, bizim de yanılmamıza yol açabilirsiniz diyebilir. Ama bu çok ender olur. İşte şeyin, e, politikanın Doğasına aykırı olan bir şey bu. Ama uzun vadede dünyanın başka ülkelerinde yaşananları da gördüğümüz zaman medyanın eleştiri görevini özgürce yerine getiremediği ülkelerde çok kötü şeyler olduğunu, o ülkelerin felaketlere aday olduğunu görüyoruz. Umarım Türkiye için bu gerçekleşmez. Açıkçası şimdi otosansürden bahsettiniz ardından da dedik ki hatta otosansür öyle bir ilerliyor ki nimetleri görünce o gazeteciler övmeye başlıyorlar dedik. Tam da bu noktada benim bir sorum var okuyucunun artık kafası karışık yani olasılıklar var ve hangi olasılık daha doğru yani daha mı ileri demokrasiye gidiyoruz demokrasi kötüleşiyor mu bunu anlamakta zorluk çekiyor bu noktada geçmişte ne yazmış Hangileri doğrulanmış diye bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Can çekişen bir meslek üzerine son notlarda Star, Kanal D, CNN, Türk gibi kanalların satılabileceğini yazmışsınız. Yine sondan sonra başlıklı bölümde iktidar bloğu dışındaki mecralardan başkaları da pes edecek ve düşecektir. Yani ya iktidar yalnız iş adamlarına satılacak ya da içeriği gözden geçirilerek içindeki potansiyel ve gerçek muhalifler tasfiye edilerek iktidara yanaşacak ve uyusallaşacaktır diye yazmışsınız. Güncel gelişmeleri yani Star'ın satış sürecini ve buna paralel olarak yılların televizyoncusu halkın en güvendiği kişi olarak anılan Uğur Dündar'ın medyadan ayrılışını bu yazdıklarınızın ışığında değerlendirebilir miyiz? Tabii. Yani Uğur Dündar'ın işsiz kalışı. Benim burada anlattığım olayın en somut görüntülerinden biridir. Can çekişme olayının artık son nefesini vermeye yaklaşmış olmanın en somut görüntülerinden biridir. Çünkü akla aykırıdır. Yani Ordundar işte Türkiye'nin bir numaralı televizyoncusu. Ben de yılların televizyoncusuyum. Her televizyoncu günü geldiğinde demoda olabilir, eskisi gibi reyting getirmemeye başlayabilir, mesleğini yerine getirmekte, ihmalkarlık etmeye başlayabilir, hasta olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Uğur durumunda bunların hiçbirisi doğru değil. Uğur Dündar tek başına Star televizyon kanalını iki sene süreyle ayakta tuttu. Ve bu süreç içinde patronu Aydın Doğan'a, sonuna kadar güvendiği patronu Aydın Doğan'a yüz milyonlarca dolar para kazandırdı. Çünkü satış fiyatı Star'ın ürün oraya kazandırdığı rating hesaba katılarak hesaplanmış olan bir şeydi. Bu bir. Uğur Türkiye'nin en güvenilen ilk 10 ismi içinde daima yer aldı. Genellikle ilk 5 çoğunlukla 1-2. Yani bir medya kuruluşu ülke halkının en güvendiği isme sahip olmak istemez mi? İster. Üçüncüsü Rating meselesi, yani ratinginiz ne kadar yüksekse reklam geliriniz o kadar fazla. E belli ki e, Urdundar hala reyting çekiyor, onun olduğu akşamlar e, çok yukarıda reytingler, onun olmadığı akşamlar düşüyor. E, patronlar para kazanmak istemezler mi? Patronlar para kazanmak isterler. Bunun da ötesinde Doğan grubunda hadi star satıldı, hakikaten çok fazlaydı yani hakikaten çok fazla güç birikmişti Aydın Doğan'ın elinde. Yani hem kanalda hem Star birbirine benzeyen iki büyük kanal. Ben onun satılmış olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim. Başka bir ele geçmiş olmasının. Ama Aydın Doğan'ın elinde başka televizyon operasyonları da var. CNN Türk var mesela. Yani koskoca Uğur Dündar'a CNN Türk'te de mi bir e, iş bulunamazdı? E, çünkü Aydın Doğan Uğur'a demiş ki e, Uğur'cum sen e, Türkiye'nin en büyük televizyoncusun. Ama bizde maalesef sana önerilebileceğimiz bir pozisyon yok demiş. Şimdi bu mantığa aykırı yani akla aykırı kapitalist ekonominin mentalitesine aykırı. Yani kapitalizm kendisine para getirecek olan adamı bırakmaz. Meğer ki onun orada olmayışı o kuruma daha fazla para getirecek olsun diye düşünmek zorunda kalıyoruz. Belli ki da işte benim iki sene önce... Bir buçuk önce radikalden tavsiye edildiğim zamanda olduğu gibi yani eleştirel, muhalif bir bakış açısını sürdürmekte inat ettiği için bununla karşılaşıyor. Ama hikaye orada bitmiyor. Öbür tarafa geçiyoruz doğuş grubu. Alan grup doğuş grubu. E doğuş grubu da işte Türkiye'nin önünde gelen gruplarından bir tanesi. ve Doğuş grubunun başındaki Ayhan Şahenk, Uğur Dündar'ın çok yakın dostuydu. ...babası yani baba Ayhan Şahenk ...grubu kuran... ...ben de birkaç defa Uğur Dündar'la beraber... ...Ayhan Şahenkle yemek yemeye gittim... ...Ayhan Bey Uğur Dündar'ın... ...en büyük hayranlarından bir tanesiydi... ...yani dünyada en hayran olduğu insanlardan biri uydu ...tabii Ferit Şahin de eminim... ...Ayhan Şahenk'in oğlu olarak bunun farkındaydı... ...Uğur Dündar'la bir ahbaplığı da olabilir... ...ne kadar ahbaplığı var bilmiyorum ama... ...yani orası da ticari bir kuruluş... ...onun da televizyon... ...işleri var o grup Uğur Dündar gibi birine bünyesine katmak istemez mi? Uğur Dündar gibi bir isim oraya geldiği zaman orada müthiş bir hareketlenme ve yükseliş olmaz mı? Olur. Ama buna rağmen benim bildiğim kadarıyla Ferit Şahin hiçbir zaman Uğur Dündar'a Uğur'cum sen evet başlangıçta Aydın Doğan'dan başka kimseyle çalışmak istemiyorum şeklinde bir ilken olabilir ama biz sana burada her türlü fırsat sağlayacağız, tanıyacağız çünkü sen ...hem babamın çok yakın arkadaşı... ...hem de bu ülkenin yetiştirdiği... ...hem büyük televizyoncusu desin. ha Böyle bir şey de denmiyor. Yani... ...bu olay gösteriyor ki... ...önemli olan... ...başka bir şey değil. Önemli olan... ...Uğur Dündar'ın... ...susturulması. Uğur Dündar'ın pasifiye edilmesi. Bu örneğin yayın. Yani bunun daha küçük boyutlu... ...birçok örnekleriyle... ...karşılaşacaksınız toplumda. İşte benim can çekişme dediğim şey o. Yani şey değil... yani benim hükümetten veya içişleri bakanlığından polisler gelerek size uğrundar artık bu da çalışamaz diye bir tevlikatta bulunmuyorlar. Hatta belki başka başbakan bile böyle bir şey söylemiyor patronlara. Ama patronlar diğer alanlarda iş yapabilmek için büyük ihalelere girebilmek için oralardan pay kapabilmek için ya da vergi borçlarını bir şekilde ee, tatlıya bağlayabilmek için e, bir takım tavizler verilmesi gerektiğini düşünüyor ve yanlarındaki yöneticiler de bunları icra ediyorlar fakat şunu bilmiyorlar yani tarih açısından ilahlara kurban vererek onları yatıştırmak mümkün değildir ilahlara ne kadar çok kurban verirsiniz onların iştahası o kadar artar ee, bunun işte pek çok örneği yaşandı. Urdunlar son ve en somut örneğidir. Yani ben işte kitabı yayınladıktan 15 gün sonra falan oldu bu olay. Ee, o yani daha önce olsaydı onu mutlaka bir örnek olay olarak, bir vakıa olarak ortaya koyardım. Çünkü artık ondan sonra bir şey kimseye herhangi bir şey anlatmaya gerek kalmıyor. Hani şey diyemez. İşte mesela der ki Haluk Şahin ya Haluk Şahin de işte çok okunmuyordu. Doğru değil ama... ...hani bunu diyebilir. Ama... ...bütün bu reyting istatistikleri ortadayken... ...bütün bu gelir istatistikleri ortadayken... ...bütün bu reklam istatistikleri ortadayken... ...Uğur Dündar bize para kazandırmıyordu diyemezler. E Uğur Dündar para kazandırıyordu... ...çok güzel. Peki niye onun işine son verdiniz? Bir... ...Uğur Dündar mutlaka para kazandıracak olan bir adam... ...niye onu bünyenize almadınız? İki... Yani Türkiye'deki durumun vahametini göstermek için başka bir örneğe ihtiyaç yok. Peki bu yaşananlar yönetildiğimiz düzen açısından da ciddi çelişkiler içinde barındırmıyor mu? Kitabınızın Sapla Saman başlıklı bölümünde demokrasinin temel taşlarını yazmışsınız. Örnek verelim. Demokrasi halkın çevrelerinde, ülkelerinde ve dünyada olup bitenlerden haberdar oldukları ve bu yüzden en doğru kara karar verebile verebilecekleri varsayımına dayanır diye yazmışsınız. Bu varsayım ile tarafsız bilgiye ulaşmanın güçlü bir çelişki değil mi? Seçmenin elinden değerlendirme hakkı alınmış olmuyor mu? Tabii çok e, önemli bir demokratik açık ortaya çıkıyor. Evet bu açık üç aşağı beş yukarı e, dünyanın kapitalist ülkelerinin pek çoğunda var. Yani hiçbirinde mükemmel e, haberle e, bilgilendirme diye bir şey olduğundan söz edemeyiz ama bu zaten bir... Ee, şeydir yani bir merhaledir merhale merhale ilerlenen bir şeydir ama dünya demokratik ülkelerinden hiçbir tanesinde e, hükümete e, muhalif olduğu düşünülen e, gazetecilerin ve medya münsüplarının yani adeta bir e, sistematik tasfiye tutulduğu tasfiyeye tabi edildiğini tutulduğunu göremezsiniz Türker Alkan diye pırıl pırıl bir yazar vardı Radikal Gazetesi'nde yazılar yazıyordu o da ilk günden beri yazıyordu aydınlanmanın fikirlerini ...Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik efendim, potansiyelini yazan... ...hiçbir şekilde bağnazlığı olmayan, dilinden bal damlayan... ...Türkçeyi çok güzel kullanan bir e, yazarımız vardı. Ne oldu Türker Alkan? Türker Alkan benimle beraber o listede olduğu için... ...yani bunlar bağımsız düşünüyorlar. Bunlar anayasaya evet demek niyetisi değiller anayasa değişikliğine... E, o halde e, bunların çizilmesi lazım diye birileri tarafından oluşturulmuş. Bunun ile iktidar mensupları olması gerekmiyor. Yani iktidar mensuplarının eteklerine yapışmış medya e, törler tarafından da e, bunlar oluşturulmuş olabilir. İşte Türker Halkan aa Türk Türker Halkan da yani e, şeyi çok eleştiriyor. Ortadoğu ülkelerindeki İslami e, e, uygulamaları e, çok eleştiriyor. Üstelik Atatürk'ten söz ediyor. Üstelik ee, ...tolerans... E, ...tan söz ediyor, bilmem ne... ...yok yaramaz, demode atın... ...diye bir... E, ...şey oluşuyor. Ne oluyor şimdi... ...Türker Halkan'ın eksikliğini... ...ben hissediyorum. Ee, bir okur olarak, onun bir okuru olarak... ...ama Türker Alkan yok. Haluk Şahin de aynı şey yaptılar ama... ...Haluk Şahin susmadı. Yani ben o kitabı... ...onun için yazmaya karar verdim. Yani bu kitap... E, Şöyle ortaya çıktı. Yani ben de kendi tasfiye haksızlığıma uğradığım zaman, kendisi de şimdi tasfiye edilmiş olan Ruşen Çakır'ın yazı işleri programına davet edildim. Orada Ruşen Çakır bana dedi ki ne yapacaksınız şimdi ne yapacaksınız? Dedim ki öncelikle bütün bu olayları geniş bir çerçeve içine yerleştireceğim bir kitap yazmak istiyorum. Adı da Can Çekişen Bir Meslek Üzerine Son Notlar. Notlar alıyorum neler oluyor diye. ...onları yayınlamak istiyorum dedim. Ha öreyim falan dedi. O anda o kitap bir anlamda... ...yazarın... E, ...yapılacaklar listesine girmiş oldu. Ben bırakmadım işte aradan... ...bir seneyi aşkın bir zaman geçtikten sonra... ...bunu yayınladım. Umarım yakın tarihlerde bir yerde tekrar yazı yazmaya başlayacağım. Ama yani Türker Hakan yok. Yani keşke Türker Hakan da... ...bir yerde yazıyorsa diye ...yani Türker Hakanlar kolay mı yetişiyor Allah aşkına? Bunu çok çoğaltabilirsiniz bu şekilde yani kenara itilmiş dışlanmış yani Banu Güven gibi bir televizyoncu yani kolay mı yetişiyor? Efendim Ruşen Çakır gibi bir televizyoncu kolay mı yetişiyor? yani Bunlar nerelerden nasıl geliyorlar? Uğur Dündar'ın adını bile anmak istemiyorum ama zaten hakikaten bu alanda yetişiyor. En büyük isim yani. Daha büyüğü yok. Yani bütün televizyon alanında daha büyük bir isim yok. Hani benim çok eski arkadaşım ...televizyonculuk döneminden önce asker arkadaşım ama... ...bunu objektif olarak söylüyorum... ...ben de işte Türkiye'nin televizyon konulu... ...ilk akademisyeniyim... ...yani... ...duayenim diyorum... ...bunun üzerine bazılar diyorlar ki... ...ya bırak da başkaları sana duayen desinler... ...halbuki duayen demek en kıdemli demek... ...marifet değil yani... ...en büyük, en derin, en muazzam demek değil... ...duayen demek mesela işte... ...Ankara'daki elçilerin duayeni Ürdün Büyükelçisi'dir... ...bu ne demek... ...en uzun yıllardır orada olan insandır... ...yani duayen kelimesinde bilmeden bana Twitter'dan da diyorlar ki e, ayıp değil mi siz niye kendinize duayen diyorsunuz? Niye ayıp olsun? En kıdemli demek o da bir marifet değil yani. O da yılların getirdiği bir şey. Hatta keşke duayen olmasam, <gülüyor> keşke genç e, iletişimci diye bahsetseler benden. E, e, böyle, e, böyle bir noktadayız. Şimdi duayenliğinizi de göz önüne alarak bir soru sormak istiyorum... Siz yurt dışında da pek çok konferansa katılıyorsunuz hem konuşmacı olarak hem dinleyici olarak. Yine kitabınızdan "Karanlık Günler ve Umut Işıkları" başlıklı bölümden bir yazı okuyup sonra sorum soracağım. Şöyle yazmışsınız: "Muhalif bir internet yayın organının baş yayıncısı ile üç gazeteci arkadaşının ofisleri ve evleri polis tarafından basılarak didik didik arandı. Gazeteciler yaptıkları yayın ile halkı isyana teşvik ile suçlanıyorlar." Çağdaş kriterler açısından bu eylem ve bu suçlama o kadar ağır bir özgürlük ihlalidir ki artık ağzınızda kuş tutsanız nafiledir demişsiniz. Şimdi yurt dışından Türkiye'ye bakıldığında ifade özgürlüğü nasıl değerlendiriliyor bu konuştuğumuz bütün çerçeveyi düşünürsek? Rakamlar ortada. Ee, sınırsız Gassizler e, Örgütü'nün sıralamasına göre Türkiye dünyadaki 179 ülke arasında 138. Şimdi bir yakışır mı? Hani övünüyoruz 16. büyük ekonomiyiz. Avrupa Birliği'ne katılıyoruz. İleri demokrasiyiz. Ne ileri demokrasisi? Yani ortakrat demokraside böyle şeyler olmaz. Yani ilkel demokrasilerde ancak bu sayıda e, gazeteci hapiste olabilir. Gazetecilik özel bir demokratik işleve sahiptir. Gazetecilerin notları gizlidir. ...gazeteciler kaynaklarını açıklamak zorunda değildirler. Niye o gazeteciler... ...mata insanlar olduklarından dolayı değil? O gazeteciler kötü insanlar da olabilirler. Ama ne düşünürler? Derler ki... ...biz sistemin bütününe bakmak zorundayız. Eğer biz... ...gazetecilerin kaynaklarının... ...kolayca polis tarafından... ...açıklanabileceği bir ülkede yaşarsak... ...bundan sonra kimse gazetecilere bilgi vermez. Kimse gazetecilere bilgi vermeyince... Gazetecilik demokrasi içindeki asal görevini yerine getiremez. Ve bunun cezasını kim çeker? Bunun cezasını bütün toplum çeker. Bütün sistem çeker. iktidarlar çeker. Çünkü uyarı sistemi işlememiştir, çalışmamıştır. Benim orada söylediğim şey o. Yani sonra da işte aa şunlar iyi çocuklar, bunlar kötü çocuklar. Ya bu iyi çocuklar, kötü çocuklar meselesi değil. İşte Ahmet'le, Nedim iyi çocuklar ötekiler. Yok böyle mesele o değil. Mesele bir ülkede gazetecilere neler yapılabiliyor meselesi. Eğer gazetecilerin kaynakları sabahleyin evlerini basan polisler tarafından alınıyor, ifşa edilebiliyorsa, onların tuttukları notlar alınabiliyorsa, ondan sonra yazıhaneleri, efendim, iş yerleri e, didik didik ararabiliyorsa, ne arıyorlar? Bomba mı arıyorlar? Hani terörist desen bomba arasınlar. Yo, şey arıyorlar, kitap arıyorlar, not arıyorlar vesaire. Demokrasilerde medyanın Basının görevini yerine getirebilmesi için tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, tıpkı Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği gibi, tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul ettiği gibi gazetecilerin bazı ayrıcalıkları vardır. Bunlar onların kişisel ayrıcalıkları değildir. Bunlar onların mesleklerini iyi yerine getirebilmeleri için yıllar içinde oluşmuş bir takım kurallardır. O bakımdan ben işte şunu söylüyorum. Bunu anlamayanlara. mesela oturuyoruz evde birdenbire şöyle bir haberle karşılaşıyoruz. Dün Portekiz'de 11 gazetecinin evi basıldı. Notlarını el kondu bilmem ne. Ne dersiniz? Aa. Ya Portekiz demokratik bir ülkeydi. Ne oluyor Portekiz'de? Olabilir mi böyle bir şey? Amerika Birleşik Devletleri'nde olabilir mi böyle bir şey? İngiltere'de böyle bir şey olabilir mi? Ha gazeteciler suç işlemez mi? İşlerler. Gazeteciler yazdıklarıyla da suç işlerler. Ama onun yolu yargı yollarıdır. Yani yargı eğer bir gazetecinin yazdıklarıyla bir insanı ölümle tehdit ettiğini veya yazdıklarıyla işte e, panik yarattığını e, vesaireyi işte ceza yasası nasıl tanımlıyorsa o suçu kanıtlarsa ortaya koyarsa elbette gazeteci de onun hesabını vermek zorundadır. Ama siz toptan gidip bütün notlarını al kaynaklarını öğren ondan sonra diğer gazeteciler hadi kardeşimiz gazetecilik yapmaya devam edin de olmaz. Korkarlar konuşmazlar onların konuşmaması da topluma çok ağır faturalar halinde geri döner. Şimdi... Kaynakları öğrenmekten bahsettik. Özellikle bu noktada soruşturmacı gazetecilik dikkat çekiyor. Yine kitabınızda şöyle belirtmişsiniz. Uğur Mumcu'nun bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz derken olguları kastettiğini yani somut gözlemleri, istatistikleri ve bilimsel raporları kastettiğini söylemişsiniz. Öyleyse günümüzde soruşturmacı gazetecilik, gazetecilere büyük önem düşüyor. Çünkü o bilgiyi halka ulaştırmaları gerekiyor. Peki bu konuştuğumuz tabloyu düşündüğümüzde Nasıl mesleklerini sadece halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederek yapabilirler? Yapamazlar, yapamıyorlar. Yani bunun örneklerini de görüyoruz. Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli soruşturmacı gazeteci Nedim Şener idi. Nedim Şener şu anda içinde bulunduğu koşullar altında soruşturmacı gazetecilik yapabilecek durumda değil. Bugün televizyonlarda var mı bir soruşturmacı haber programı? Yok. Yok. Hepsi kayboldu. Gazetelerde rastlıyor musunuz soruşturmacı haberlere? Pek ender. Ha zaman zaman birtakım e, iktidar yanlısı gazeteler e, birileri tarafından kendilerine sızdırılmış... ...ve doğru olup olmadığı belli olmayan belgeleri yayınlamayı araştırmacı, soruşturmacı gazetecilik diye takdim etmeye çalışıyorlar ama... ...bizim soruşturmacı habercilikten kastımız o değil. Bizim soruşturmacı habercilikten kastımız muhabirin kendi inisiyatifiyle... E, gerekirse iğneyle kuyu kazarak belge belge bilgi bilgi olgu olgu oluşturduğu ve güç odaklarının bilinmesini arzu etmedikleri gerçekleri ortaya çıkaran türden habercilik ha, işte siz eğer zaten gücün bir uzantısı oluyor iseniz size veriliyor bir takım belgeler sen bunları yayınla bir kamuoyu oluştur sonra biz gidelim o adamı tutuklayalım hiç kimse gık diyemezsin ...soruşturmacı gazetecilik falan değil. Bu gazeteciliğin en ağır biçimde... ...ihlali. E bunun çok örneklerini gördük. Ve gazetecilik üzerine... akem kesen bir takım insanlar... ...buna karşı çıkmadılar. Yani can çekişmenin emarelerinden... ...bir tanesi de bu. Yani bizim gazeteciler olarak... ...bazı ortak konularda... ...ideolojik geçmişimiz... ...düşüncemiz, inancımız ne olursa olsun... ...birlikte hareket etmemiz lazım. Gazetecinin kaynakları açıklanmaz... İslamcının kita kaynak açıklanmaz, leyin de açıklanmaz, solcunun da sağcının da açıklanmaz. Çünkü açıklanırsa o arkadaşlarımız ve mesleğin bütünü görevini yerine getiremez. Bunun gibi şeyler. İşte gazeteci bir başka gazeteci yazdıkları yüzünden hapse atıldığında alkış tutmaz. Tam tersine onun hapisten çıkması ve ülkedeki özgürlük alanının genişletilmesi için çaba gösterir. Çünkü e, kitapta da ısrarla söylediğim gibi, öğrencilerime de sıklık söylediğim gibi... ...özgürlük için savaşmak, özgürlük için mücadele etmek gazetecinin etik zorunluluğudur. Çünkü eğer özgürlük yoksa gazeteci görevini yerine getiremez. Yani nefes alamaz. Önce kendisinin nefes alabilmesi için özgürlük ve tabii sorumluluk da... ...yani bu da yani her özgürlük gibi gazeteciye de sorumluluklar getirecektir oluşmuş meslek ilkeleri vardır. Yani ben gazeteciler her istediklerini yapabilirler anlamında bunu katıyan söylemiyorum. Yani özel yaşamın e, korunması gerekiyor. İşte ırkçılık, e, cinsiyetçilik gibi konularda fevkalade cinsel ayrımcılık gibi konularda... ...fevkalade dikkat edilmesi gerekiyor. Haberin doğru olduğunun mutlaka kanıtlanması gerekiyor. Olgusal olarak doğru olduğunun... ...Korumumcu'nun da işte sözünü etmeye çalıştığı şey şuydu... Yani elinizde olgular yok, istatistikler yok ama siz diyorsunuz ki işte Türkiye e, bu konuda dünyanın sonuncusu. Niye dayandırarak söylüyorsun? E kardeşim işte ben de dolaştım, baktım hakikaten bizim kadar kötüsü yok. Hayır. Sen onu köşe olarak, köşende yazarsın, o. haber olarak onu verdiğin zaman olguları ortaya koymak zorundasın. Ondan sonra fikir sahibi o. Yani Türkiye'nin yeri nedir vesaire. Böyle temel e, bir takım e, zorluklara karşı karşıyayız. Program süremizin sonuna geldik sayın dinleyiciler. Bugünkü programımızda 40 yılı aşkın süredir hem akademik hayatları oralan hem de bir televizyon doayını olan Haluk, Haluk Şahin'i ağırladık. Gelecek nesillere yakın tarih açısından bir kaynak kitap ol, olacağına inandığım kitabını yani can çekişen bir meslek üzerine son notları konuştuk. Oradan alıntılar yaptık, gündemi değerlendirdik. Haluk Hocam sizin eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Şimdi gazetecilik ölüyor mu sorusu e, ile iç içe bu benim e, başlığım. E, gazeteciliğin çok ağır bir hastalık geçirmekte olduğuna şüphe yok. O iki düzeyde bir işte gazete dediğimiz e, iletişim aracının kendisiyle ilgili e, teknolojik sorun var. Orada e, terminal görünüyor pek umut yok. Yani gazete gidiyor onun yerine başkalarını ama gazetecilik ölmemeli. Çünkü gazetecilik demokrasinin vazgeçilmezlerinden birisi. O yüzden bizim hep birlikte e, aydınlar olarak, e, iletişimciler olarak, iletişim öğrencileri olarak ve e, halk olarak e, ben bilgilerimi nereden alacağım? Acaba o bilgiler doğru mu yanlış mı? Acaba ben çeşitli bilgi alabilmek için neler yapmak zorundayım gibi soruları kendimize e, sormamız gerekiyor. Yani gazeteciliğin geçirmekte olduğu büyük hastalık, gazeteciliğin can çekişiyor olması, gazeteci olmayanları da yakından ilgilendiren bir konu. O yüzden e, tüm e, dinleyicilerimizin e, ki ezacı camiası e, bu konularda fevkalade duyarlıdır. Yani onlar da seslerini duyurmakta ne kadar zorluk çektiklerini çok iyi bilen bir camia olduğu için, camia oldukları için e, benim o söylediklerimi zannediyorum daha iyi anlayabilecek konumdalar. Yani yurttaşlar olarak bu iletişim meselesine, iletişim özgürlüğü meselesine canı gönülden ilgi göstermek durumundayız. O uzun vadede karamsar değilim. Çünkü işte senin gibi gençler var. Türkiye genç bir ülke. Yeni iletişim araçlarında, Twitter'larda, Facebook'larda falan dolaşan söyleme baktığım zaman tüm baskılara rağmen gençlerin e, pek çok şeyin farkında olduklarını görüyorum e, ve e, bana bu fırsatı verdiğin için sana da teşekkür ediyorum. Ben de Haluk Şahin'e programma katıldığı için huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşadığı şeylerin arka planında merak eden her sorumlu yurttaşın can çekişen bir meslek üzerine son notları okumasını temenni ediyorum. İlk olarak epilogda yer alan sondan sonra bölümüyle başlarsanız okuduğunuz kitabın gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını da daha iyi anlayabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize ve ülkenize çok iyi bakınız efendim. Genç Havan sona erdi.